Rize Haber 53R Köşe Yazısı Kapının Ardındaki Gerçekler Ölüm, ardındaki kapılar kapanırken önündeki kapıların açıldığı yerdir aslında. Dişini tırnağına takarak biriktirdiğin malın, hak edip etmediğini hiç düşünmeden kurulduğun makamın ve sevdiğin bütün dostların birer birer dönerlerken kabrin kapısından sen, yalnız girilecek, o soğuk yerde amelinle baş başasındır artık. Sizi ilk defa yarattığımız gibi, Yine bize tek başınıza geleceksiniz. Enim Suresi 94. Ayet Sana orada yoldaşlık yapacak neyin var, yanında ne götürdün ey insanoğlu? Hiç o günü düşünüp telaşa kapıldığın oldu mu ömründe? Ardında bırakacakların için koştururken, önünde açılan kapıların ardında seni bekleyenlerle neden hiç ilgilenmedin ey bedbaht? Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebit suresi 57 ayet, diyen Rabbinin kelamını hiç işitmedin mi? Söylenecek sözün, yenecek lokmanın, alınacak nefesin bittiği yerdesin artık. Geldiğin yere, toprağına, asıl yurduna dönüyorsun. Ve o an, Resulullah buyurur ki, insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna, sadakajı ciriye, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Müslim Vasiyet 14 Ve bir dua Allah'ım kapılar kapandığında pişman olanlardan değil, kapılar açılmadan hazırlananlardan eyle bizi. Dünyanın kalabalığında yolunu kaybedenlerden değil, ölümün sessizliğinde sana yüzü ak çıkanlardan eyle bizi. Son nefesimizde kelamımız sen, varacağımız yurt rızan olsun. Baş öğretmen Hatice Kestioğlu